şeytan radim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min a'malina men ve men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 Saç ve vücutlarından örtünmesi gereken yerleri açmalarıyla olur. Abdullah İbni Amr radiyallahu anh'dan gelen hadiste Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. Seyekûnü fî âhir ümmeti ricalun yerkabûne alas surûci ke eşbâhir rihâl ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسية عاريات على رؤوسهم كأسنمات البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما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 Bu hadisi İmam Ahmed rahimeullah rivayet ediyor. Yine Hakim'deki rivayette ise şöyledir. Seyakunu fi ahiri hazihi'l ümmeti rijalun yerkebuna ala'l mayasir hatta yatu abwaba masacihim. Nisaohum kasiyatun ariyat. Aleyhissatü vesselam buradaki rivayette diyor ki Tirmizi'deki pardon Nesai'deki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 Yine Ebu Hureyre radiyallahu gelen bir hadiste Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. Ateş ehlinden iki sınıf vardır ki ben henüz onları görmedim. Yani aleyhissalatü vesselam'e bu gösterilmedi. Biliyorsunuz cehennem aleyhissalatü vesselam'e gösterildi, cennet gösterildi veya cennet ve cehennemdeki insanlar ona gösterildi. Ancak bu iki sınıfı ben görmedim buyuruyor aleyhissalatü vesselam.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 alamazlar. Dolayısıyla kişi kendine yakıştırdığı gibi değil, Allah azza ve celle'nin emrettiği gibi tesettüre girmek zorundadır. Çünkü Ahzab 36. ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ve ma kana lilmu'mini ve la mu'minetin izâ kadallâhu ve rasûlühü emren en yekûne min emrihim. Ve men yu'sil lâhe ve rasûlühü fekad dalla dalalen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 ru'ya'l muslim muslimi tekdib ve asdaquhum ru'ya asdaqukum haditha ve ru'ya'l muslim juz'un um min 45 juz'an min en Allah Resulullah sallallahu aleyhi buyuruyor ki zaman yani kıyamet yaklaşınca Müslümanın gördüğü rüya neredeyse yalan çıkmaz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 Müslüme aittir. Buhari'deki e, lafızda ise şöyle geliyor. لَمْ تَكَتْ tekzib, الْمُؤْمِنِ تَكْذ۪يبُ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَاِنَّهُ la يَكْذ۪يبُ Mümin kişinin gördüğü rüya neredeyse yalan çıkmaz. Nübüvvetten olan ise yalan olmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani nübüvvetin bir parçası olan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 Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği nübüvvetin 45'te bir cüzü olan salih kimsenin gördüğü rüya sizin en doğru sözlü olanınız diyor Aleyhisselatü Vesselam. Nübü e, sizin rüyası en doğru olanınız en doğru sözlü olanınızdır demesi ve Vesselam. Onun bu sözünü bu hadisi İbn Abi Cemre şu şekilde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 radiyallahu ten gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne beyne yedeyiz sa'ah zuhurel kalem. Kıyamete yakın kalem çoğalacaktır buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam. Hadis Ahmet'in müsnedinde geçiyor.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 e ee, orada iki rekat namaz kılmamak kıyamet alametlerindendir buyuruyor Aişe vesselam. Başka bir rivayette ise En yest en yejtazer racul bil mesacit fe la yusalli kişinin mescitten geçip orada namaz kılmaması yani kıyamet alametlerindendir buyuruyor Aişe Vesselam. Yine İbn Mesud'dan radıyallahu anh'tan gelen, muhakkak ki mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir. Enes radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselam'den merfu olarak şöyle nakletmiştir. İnne min emâreti sâ'ati en tuttehazel mesâcidü turûka Muhakkak ki mescitlerin yol edinilmesi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 وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dinine saygı gösterirse şüphesiz ki kalplerin takvasındandır. Rasulullah ve sellem şöyle buyurmaktadır. اِذَا دَخَلَ اَحَدَكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَالْيَرْكَ عَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ لَا يجلس.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 Sizden birisi mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu hadis aleyhissalatü vesselam bunu emrediyor. Bir başka hadis de şudur, başka bir nakil. Biliyorsunuz Allah'a salat ve selam. Hutbe e, irad ettiği esnadaki hutbeyi dinlemek farzdır cuma hutbesini. Hatta Allah'a salat ve selam, Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste Aişe ve selam buyuruyor. E, yanındakine sus dersen yanındakiniz yanındakine sus dersen batıl bir iş yapmış olursun. Hutbe esnasında.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 Hadis Aleyhissatü vesselam'ın kavli sünneti Aleyhissatü vesselam'ın fiili sünneti bir de takriri sünnet dediler. Yani takrir razı olduğuna susmasıdır Aleyhissatü vesselam'ın. O halde sukutu bile emir olan, sukutu bile hüccet olan bir nebinin Aleyhissatü vesselam ümmetiyiz. O halde bu konuda hiç kimsenin sesini onun sesinin üstünde tutmamak gerekmektedir.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 ee, diyorlar ki biz Hanefiyiz o yüzden kılmayız Doğrusu bu büyük bir yanılgıdır ee, Gerçekten İmamı Ebu Hanife Rahimullah diyor ki Feiza sah hal hadis fehiye mezhebi Eğer hadis sahihse benim mezhebim odur Dolayısıyla bir hanefiye yakışan bir davranıştır daiye mescid kılmak ve bununla beraber Nisa suresi 115 ayette,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 olduğundan büyük görülmesidir. Hilalin olduğundan büyük görülmesidir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Min ihtara bis'a İntifahul ehille hilalin olduğundan büyük görülmesi kıyametin yakınlığındandır buyuruyor Aisset (sa) Hilalin olduğundan büyük görülmesi kıyametin yakınlığındandır. Ebu Hüreyre radıyallahu ten gelen bir hadiste Allah razı olsun (sa) şöyle buyuruyor. Min iktirab bir saatin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 bu iki geceliktir demesi gibi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah aleyhisselatü şöyle buyuruyor. İnne min emârati sâ'ati en yural hilâlu lileyletin fe yukâlu Muhakkak ki kıyametin alametlerinden birisi bir gecelik hilal görülüp bu hilal iki geceliktir denmesidir.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 vardır. Evet ben inşallah burada noktalayacağım. Biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Basallallahu ala Nabiina Muhammedin ve ala Ali Muhammed.